Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an şu kitabı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayatı ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı ve sutur hadisatın altında muzmer hakayıkın miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen iltifatatı ebediye i rahmaniye ve hitabatı ezeliye-i hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi temeli hendesesi ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuunu ilahiyenin kabli şarihi tefsiri vazıhı bürhanı katıı tercümanı saatıı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insanlara hem bir kitabı şeriat hem bir kitabı dua hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, hem bir kitabı emr-i davet, hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem insanın bütün hajatı maneviyesine merci olacak, çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitabı mukaddes. Hem bütün evliya ve sıddıkîyin ve urefa ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitabı semaviidir. Kur'an Arş-ı Azam'dan, ismi Azam'dan, her ismin mertebeyi i azamından geldiği için ikinci sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahi unvanıyla Allah'ın fermanıdır hem bütün semavat ve arzın Halıkı namına bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanatı âme sübhâniye hesabına bir hutbey-i ezeliyedir. Hem rahmeti vasiai muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatatı rahmaniyedir. Hem ulûhiyetin azameti, haşmeti isyiyetiyle Başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem İsmi Azamın muhitinden nüzul ile Arşı Azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet ve bir kitabı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah ünvanı kemal Yakat Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kurandan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat ilahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir ünvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Kur'an asırları muhtelif bütün enbiya'nın kitaplarını ve meşrefleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı parlak ve evham-ı şübehatın zulumatından musaffa ve noktay istinadı bil yakin vahyi semavi ve kelamı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet-i ebediye içi bil bedâhe halis hidayet üstü biz zarure en ı iman 6 bir ilmel yakin delil ve bürhan. sağı bir tecrübe teslimi kalp ve vicdan solu bir aynel yakin tesyiri akıl ve izan meyvesi bihakkal yakin rahmeti rahman ve daru cinan makamı ve revacı bilhadsı sadık makbulu melek ve insucan bir kitab-ı semavidir Said Nursi